وعلى آله واولاده وازواجه واسحاب سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح صدري ويسر لي أمري.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 وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ قُلُوبَنَا إِنْوَارُ إِيمَانِي وَقُرْآنِي يَا Tevfikat-ı Sübhaniyen'i bizlere yâre eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi ya eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselîn. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar melaike ve ruhaniyata dair imanın bir diger rüknü olarak bir mevzu ele aldık kalbimize ve ruhumuza meseleyi ne kadar kabul ettirir asıl olan envarla iç alemimizi ne kadar tenvir edersek o nisbette füyüzat-ı ilahiyeden ihsanat-ı ilahiyeden istifade etmeye liyakat kazanmış oluruz İmanın rükünleri birbirinden kopmaz. Bir bütünün ayrı ayrı parçaları gibidir. Zat-ı inanmamızı emreden Hazreti Allah Celle Celaluhu kendisiyle sıkı münasebeti olan Melaike-i Kiram'a inanmamızı da emretmiştir. O Melaike-i Kiram vasıtasıyla içimizde ferdi ailevi ve içtimai düzeni kurma, dünya ve ahiret muvazenesini tesis etme, bir dünyaya bakarken bir de ahirete baktırmak üzere mükerrem ve muhterem peygamberleri vasıtasıyla nazarımızı Kur'an'a çevirmiş, öldükten sonra dirilmeye çevirmiş ve bu peygamberlerine vazife yaptırmak suretiyle yine nazarımızı hem peygamberlere hem de o peygamberle kendi arasında olan elçilere dikkati çekmiş. Böylece biz iman etmemiz gereken beş altı tane esası birbirinden kopmaz. Bir bütünün ayrı ayrı yönleri şeklinde mütehale ediyoruz. Allah'a iman etmeyi peygamberlere imandan ayıramayız. Allah'a peygamberlere imanı, melaike-i kirama imandan ayıramayız. Bu üçünü ahireti imandan ayıramayız. Belki bunlar hayatı sımsıkı muazene içinde tutan, dünya ve ukva muazenesini kuran, burada, kabirde, berzahta, mahşerde ve cennette bize yoldaşlık yapacak olan bir kısım hakikatlardır. İşte bunlardan bir tanesi, melaike-i kiram ve ruhanilerin mevcudiyetine inanma. Biz dünyaya gelmeden evvel ruhaniler vardı. Allah'ın bize nefk ettiği ruh da mevcut olabilir. Bu alemi emirden gelen ruh, bizim hilkatımızla alakalı, ...bizim dünyaya geldiğimiz veya geleceğimiz veya Rahmi i maderde, meşrimende neş'et ettiğimiz an... ...yaratılacağı gibi daha evvelden de yaratılmış olabilir. Melaike-i kiram evvelden beri vardır. Erkeklik, dişilik olmadığı gibi onlarda ölüm, vefat meselesi de onlar için bahis mevzu değildir. Ve biz bu ruhanilerin ve Melaike-i kiramın ihatası altında yaşıyoruz... Onların nazarları altında yaşıyoruz. Hazreti Adem'i gören melaike, Hazreti Nuh'u gören melaike, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı gören melaike bugün bizi de görüyor. Eskiye ait ve bizim özleyip de idrak edemediğimiz, ancak zamanı ters çevirmekle ulaşabileceğimiz, bu yönüyle de imkansız ve muhal olan, Eski devre ait o tatlı tabloları gören melaike-i kiram bizi görüyor. Biz onlarla münasebetimiz nispetinde inşallah o alemlerden, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ait olan alemlerden farkına vararak veya varmayarak kalbimize feyizler akacaktır. Melaike ve ruhaniyata inanmak aynı zamanda kendi ölçüleri, ve kendi sahasında bulunan, bu mevzunun kendi sahasında bulunan kıstaslarla fizik ötesi bir dünyaya bizi götürmektedir. Her şeyin maddeye irca edildiği ve gözün gördüğünden, kulağın işittiğinden başka şeylere inanılmadığı bir devirde, tabiat ötesi, fizik ötesi hadiselere inanma bir hadise olacaktır Teala. Bu mevzuda bize ışık tutan bir asır evvelinden başlayıp, bu zemini, bu zamanı, bu muhiti hazırlayan büyük zevattan Allah ebediyen razı olsun. Yirminci asrı tamamen materyalist bir asra çevirmek için lazım gelen her şey yapıldı. Her şey en mükemmel şekilde sahneye sürüleceği anda Cenab-ı vacib Vücut, Zat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam'ı temsil eden, dünyanın çeşitli kıtalarında nurani, içi dışı nurani kimseler zuhur ettirmek suretiyle bu dinsizlerin, bu materyalistlerin oynatmak istedikleri bütün oyunları alt üst ettirdi. Maddecilik tam hususıyla Müslümanların ruhuna hakim olacağı bir dönemde ters yüz edildi Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Biz bugün belki manaya ve ruha inanan kimseler fiziği oynatan şeyin esasen fizik ötesinde olduğuna inanan kimseler, tabiat üzerinde müessir olan faktörlerin tabiat verasında bulunan şeyler olduğuna inanan kimseler olarak zahiren kuvvetli görünmüyor isek de fakat fikren ve dava yönünden materyal yönünden Allah'ın tevfik ve inayetiyle Bedir savaşını vermiş gibi muzaffer durumda bulunuyoruz. Bu mevzuda en son sözü ve en bel kırıcı ifadeyi eden zat 40 sene evvel Bütün heyecan ve kükreyişiyle Bir meçhule doğru parmağını sallarken şöyle diyor Merak etmeyiniz küfrün bel kemiği kırılmıştır 40 sene evvel kırılmıştıysa şayet bu Şimdi küfür fikren, mantıkan ve ilim mehafilinde sürüm sürüm sürünüyor demektir Ama ne de olmasa bu korkunç bir enkazdır Yıkılıp giderken dahi mezbeleliği, bunun çokların midesini bulandıracaktır. Ve sokaklarda esas dinamit patlatanlar, molotof kokteylle mevcudiyetlerini hissettirmeye çalışanlar, ama ne mevcudiyet, canavar mevcudiyetlerini hissettirmeye ettirmeye çalışanlar. Bunlar bu korkunç canavarın mezbelelik halini ifade etmeden başka bir şey değildir. Bir mesele şayet makul ve mantıki bir mesele ise, Fikir mehafilinde, mantık mehafilinde ve ilim mehafilinde halledilmesi mümkündür. Niçin zora, yobazlığa ve zorbalığa işi döküyorlar? Niçin meseleyi ilimle halletmiyorlar? Neden kendilerinin getirdiği demokratik sistemle meselenin gönüllerde taht kurması temini yoluna girmiyorlar? Girmiyorlar, giremeyecekler, girme niyetinde değiller. Çünkü ellerindeki meseleleri akıl ve mantık planında iflas etmiştir de ondan. İşte biz çok yakın tarihten ruhun bir berzak halinde maddenin içine girişiyle yepyeni bir dünya coğrafyasına şahit olacağız Allah'ın tevfikiyle. Cihan harfleri dünya coğrafyası üzerinde çok ciddi değişmeler meydana getirmiştir elli sene öncesine kadar coğrafyada Çin hüviyetinde bir devlet yoktu. 60 sene evvel Rus hüviyetinde bir devlet yoktu. romanoflar ve kiliseler vardı. Hristiyanlık hüküm ferma'ydı. fakir ve müzik bir tip hüküm ferma'ydı. cihan harbi yırtı yırtıverdi. çok çirkin yüzler sahneye çıkıverdi. Dünyanın coğrafyası Hitler hareketiyle, Musollini hareketiyle ve Rus hareketiyle ayrı bir hüviyet aldı. Bu yepyeni ruh gelişmesi için dünyanın ilerideki coğrafyasında yepyeni ve işlerde inşirah hasıl edebilecek bir değişme olacaktır. Ama bu değişmede kazanan müminler, kaybeden ateistler, materyalistler ve komünistler olacaktır. Bu da Müslümanlar hesabına, dünya coğrafyasına yedi kudretin yeni bir şekil ve biçim vermesinin ifadesi olacak. O dünyada melaike ve ruhaniyatın yeri çok ağır olacak. Fizik tabakaları parça parça parçalanıyor. Fizik ilim olarak devam edecek belki ama Allah'ın vaz bu ilim, yeryüzünde insanların istifadesine müheyyah kıldığı bu ilim tenasüb-i illiyet prensibi içinde kendisini gösterecek. Yani esas fizik üzerinde hüküm fermi olan kanunların, alemi emirden gelmiş, maverayı tabiatta boy gösteren, kol gezen, sarmaş dolaş olan hakikatlar olduğu ortaya çıkacaktır. Fiziği idare eden metafizik olarak meydana çıkacaktır Allah'ın tevfikiyle. Üniversitelerimizde ve ilim mehafilimizde, Şimdiye kadar tutup gittikleri yanlış yoldan ötürü hicab içinde ter döken kimselerin sayısı çoğalacaktır. Efkarı idlal ettiklerinden ötürü, kalplerin muhtaç olduğu envar ve esrarı veremediklerinden ötürü ve sadece belli bir parçasına nüfuz ettikleri eşya ve hadiseleri kendi görüşleri istikametinde gördükleri kadar her şeyi hakim zannettiklerinden ötürü delik arayacaklar girmek için tertemiz gönüller hamiyet gamz alınlar kimseyi mahcup etmeyecek o zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin maddi manevi büyük fethini ifade eden Mekke fethinde o güne kadar efkar idlal edenlere umumi bir af ilan eder mahiyette ferman ettiği gibi izhebu la tesribi aleykumul yevm yağfirullahu lakuvahu rahimin. Çekin, gidin. Bugün kınama, başa kakma tevbih yoktur. Allah gafur ve rahimdir. Gidin, dergahında, huzurunda diz gelin. Bel kırın, boyun bükün. Kulluğunuzu ilan edin. Sizin günahlarınızda mağfiret etsin. Diyecektir şu kalbi münevver olanlar. Kafası münevver geçinenlere. Melaike ve ruhanilere inanma fevaidini kısmen arz etmiştim bunun. Ama bu mesele hem üniversite mehafilinde camiası içinde hem diyanetin yeni bir hava içinde gelişmesi içinde yepyeni bir hüviyet alarak bütün parlaklığıyla, bütün şataret ve neşatetiyle İnşallahü teala zuhur ediyor. Herkes kendi sahasındaki tecrübeleriyle onunla alakalı kendi sahasındaki tecrübeleriyle bunu tebarüz ettirmeye çalışıyor. Üniversitede bir hocanın bu mevzudaki çalışması tabii ki başka türlü olacaktır. Bir medyumun bu mevzudaki ihbaratı, yenilerin ifadesiyle öbür alemden mesajları başka türlü olacaktır. Bir velinin hususiyle kendi içinden gittiği, kendi içindeki derinliklerden kulaşlayarak vardığı o sahilden haberi başka türlü olacaktır. Bir Nebi'nin bu mevzudan verdiği haberler, Nebi'nin kâmeti kıymetine uygun olacaktır. Nebi her meselede ciddi olduğu gibi bu meselede de ciddiyetle mütezahirdir. Nebi bu mevzunun dahi en ciddi meseleleriyle ortadadır. Bütün peygamberani ı izam, Allah'ın salatü ve selamı kainatın fahrının ve bütünün üzerine olsun, melekut alemiyle çok sıkı münasebetleri vardır. İnsanlara ait verecekleri hükümleri, öbür alemle bir meşveret akt etmeden vermezler. Hatta en küçük ailevi meselelerinde dahi, melekut âlemiyle onlar arasında çok sıkı bir münasebet müşahede ederiz. Nebiler bu vadide başta gelirler. Ama benim arz edeceğim şeyler iç işedir. Nebinin mucizesi harikulade efali, ki materyalist tarafından kulak arkasına atılan mevzudur bu. Bunu bir misal olarak ifade ettikten sonra meselenin üniversitede yeniden nasıl ele alındığını ve cihan çapında gazetelerde neşriyat yapan medyumların elinde ağzında nasıl manasını bulduğunu arz etmek suretiyle inkarsa bütününü inkar. Bütününü inkarsa müşahadeyi inkar. Müşahadeyi inkar ise yobazından iskası hükmünü verdirecektir bize. Ya bütününü inkar edecek kendine yobaz damgasını vurduracaksın. Veyahut birini kabul ettiğin zaman nebinin karşısında serfüro edeceksin. Benim derdim de odur. Melaike ve ruhaniye inanma ve aynı zamanda nebinin karşısındaki merbeste yübudiyetle kulluğunu ilan ve itiraf etme. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en küçük ailevi meselelerinde dahi melekut alemiyle daima dudak duda. Cibril o hanede sanki o hanenin evradından bir insan. Tirmizi'nin ifade ettiği bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan Hazreti Ayşe Sıddikaya döndü şöyle dedi. Ya Ayşe hada Cibril yakrav aleyhisselam. İşte bu Cibril sana selam söylüyor. Beni ziyarete geldi ama Ayşe görmüyor onu. Beni ziyarete geldi sana da selamı var. Ve aleyhisselam. Vallahi ya Resulallah terammelene rah. Yarasulullah görmediğimiz şeyleri görüyorsun, elimizin ve nazarımızın ulaşmadığı ufuklarla uğraşıyorsun diyor Hazreti Aisha Sıddık'a. Nebinin zevcesine meleği aalânın en mükerrem abdi Hazreti Cibril selam çakıyor. Resul eklemin meleklerle münasebeti bu den Bir Hazreti Hafsa vardır. Ömer bin hattabın kerimeyi muhteremesi Hazreti Hafsa vardır. Kuneysi ibn Hüzafe ile evli bu büyük kadın Medine'de kocası vefat edince sahipsiz kalır bakanın başının mevzumuzla alakası yok Hazreti Ömer radıyallahu anh gider evvela Hazreti Osman'a teklif eder kızını sahipsiz kaldı bu kızım siz evlenin kızımdadır Mümin böyle yapıyordu buluyordu münasip birisini kendi talip oluyordu Hazreti Osman bir gün bana mehil ver diyor. Ve düşünüyor, geliyor, vallahi diyor, bakamam ben diyor buna. Olamayacak bu iş. Sonra gittim diyor, Hazreti Ebu Bekir'e arz ettim. Bana dedi ki olmaz dedi bu iş. Ona karşı biraz gücendim. Aramızda yakınlık olduğundan ötürü gücendim biraz. Beni geriye çevirdiği için. Ertesi günde resul Ekrem Ekrem bizzat kendisi talep etti. Hazreti Ömer gibi kolu kanadı kırılmış o ortada kalmış ve öyle muhterem ilme yakatlı bir kadın. Resul Ekrem tarafından bunun talep edilmesi Hazreti Ömer'i omuz alma demektir. Hazreti Ömer'le bir karabet tesis etme, Hazreti Ömer'e cenneti verme gibi Hazreti Ömer'i mesrur eder. Resul Ekrem'in talebi cevabı sevapla isaf edilince Hazreti Ebubekir diyor beni çağırdı. Ya Ömer dedi. Dün seni reddettiğimden ötürü gücendin. Ben Resul Ekrem'den işitmiştim. Hazreti Hafsa'ya talip olma içinden geçiriyordu. Ama kendisi bunu ilan etmeden Resul Ekrem'in sırrını ifşa etmek istemedim ben. Ben biliyordum ki Hazreti Hafsa Resul Ekrem'e zevce olacak. Ve günler tatlı hayat devam ediyordu. Kadınlık alemine hüzme hüzme aktarılacak ilmin aktarılmasında önde Hazreti Ayşe Ümmü Seleme ve Hazreti Hafsa geliyordu. Bu büyük kadınlar bu büyük mücahideler ilmi nasıl Ebu Bekirler, Ömerler erkeklere aktarıyordu. Kadınlık alemine ait mevzuatın hamelesi de bu muhterem kadınlardı. Küçük bir mesele oldu arada. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinden geçti. Hazreti Hafsa'yı tatlik etme boşama kalbinden geçti muhtemelen. Nereye kadar kalbinde vücut buldu? ne kadar resul Ekrem azmetti bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. İlah hadisesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Selleme az küstürmeleri var bazı meselelerden. Bunlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetler var. Onların hukukuna ayet içinde Nebi'nin hukukunun çok muhterem olduğunu ifade eden ayetler var. Ama bu arada enteresan bir şey var. Evin yine daimi misafiri gibi sık sık eve gelen Cibril hemen hemen iniverdi oraya. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve la tutallikha fe innaha sallamatu qawamatu fe innaha min azwajik fi'l cenneti Ya Muhammed sen Har Hafsa'yı boşama o çok namaz kılar çok ibadet eder Allah'a gönül vermiş Allah'ın sevdiği bir kadındır ve cennette de senin zevcelerindendir Siz cennetle müjdelenenler isterseniz ona irca edin Karşınıza bu hadislerle çıkan Hazreti Hafsalar, Abdullah i̇bn Selamlar daha başkaları karşısında on değilmiş de bu yüzmüş, yüz değilmiş de belki yüz binmiş diyeceksiniz. de Allah onlara ilhak buyursun inşallah. Nebinin, melaike kiram ve melekut alemiyle çok sıkı bir münasebeti var. En küçük ailevi meseleleri dahi gökten gelecek müşavirlerle meşveret ediliyor ve hayat ona göre tanzim ediliyor. Kıyamete kadar ümmeti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın hayatı bu meleği âlanın ve onun sakinlerinin Resul Ekreme dudak dudağa gelmesi ve dudak duda vermesiyle tanzim edilmiştir. Yani bizim İslami hayatımız gökte planlanmış, projesi gökte yapılmış, Allah'ın ilmi, nezareti ve emri altında hamurun içine meleğin elinin girip çıkması suretinde ve parça parça bu ekmeğin veya yoğrulan şeyin parçalanmasının bizzat resul Ekrem tarafından yapılmasıyla hazır olmuş ve yapılmıştır. Siz bir sistem bir düzen yaşarken, mazbut bir ahlak yaşarken, Allah'a kurbiyeti düşündüğünüz bir yolda yürürken, yol ve sisteminiz nasıl hazırlandığını düşünün, ciddi bir şevk ve iştiyak içinde bunu yaşamaya çalışın. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mele-i ile sıkı münasebet kuruyor, öyle de ehlullahın mele ala ile sıkı münasebetleri var. ashab kiram çok keramet isaretmemekle etmemekle beraber, eğer ruhani, eğer cin, eğer melaike-i kiramla çok sıkı münasebetler olduğuna dair Bugün, yarın ve önümüzdeki derslerde misaller arz etmek suretiyle şu tutacağım mevza Teala Herkesin az çok başından fiziğin kalın ve maddi tabakasını yırtan verayı tabiata insanın nazarını götüren eşya ve hadiselerin ötesine baktıran çok hadiseler vardır. En azından içinizde büyük bir kısmının en basitinden sabah namazına kalkamadığı zaman kapısının vurulduğu o kadar çok vakidir ki bu mesele cemaati müslimin arasında mütevatir mevzu haline gelmiştir. İsmiyle çağrılan Ali Veli kalk namaza diye adıyla doğrudan doğruya uyarılan o kadar çok kimse vardır ki kapının verasında maddi bir cisim bir varlık bulunmamasıyla katiyen hükmedecektir ki bu ses, bana fiziğin ötesinden, tabiatın ötesinden geliyor. Bu ses, ya bir meleğin sesi soluğu veya bir ruhaninin tatlı nefesidir ki, Allah'a kurbiyetime vesile olan namaza beni davet ediyor. <gülüyor> Hz. Muaviye namaza çağrılıyor. Bilal-i Habeşi namaza çağrılıyor. Asrınızda yığın yığın mümini dinlediğiniz zaman, kapılarının, pencerelerinin vurulduğunu anlatacak, ve adlarıyla namaza çağrıldıklarını ifade edecekler. Fizikle bunu izah etmek mümkün midir? Duvarın şak diye yarıldığını, içindeki kimsenin dışına sızıp çıktığını size yığın yığın insanlar anlatacaklardır. Hapishanede demir kapıların arkasında, ayağında zincir olmasına rağmen dışarıda cami içinde cemaat arasında görülen kimseleri size anlatacak. Hapishanenin sert duvarlarının demir tabakalarının önünü alamadığı perispi varlıkların, ruhani varlıkların, daha doğrusu bizim ifademizde vücudu mevhibe-i hakkani olan varlıkların, adeta atom şuaları gibi eczamı deldiklerini müşahede edeceksiniz. Bu kadar dünyanın her yerinden yükselen ses ve soluk, adeta bir mütevâtiri inkar etmeye cüret gibi bir şey olacaktır, inkar etme mevzu. Binaenaleyh, bu kadar kuvvetli payandalarla teyit edilen, etrafında bu kadar tahşidat yapılan bir meseleye inanan bizler, aklın ve mantığın yolunda yürüdüğümüz kanaatindeyiz. Kaldı ki, 20. asırda batı, fiziğin, maddenin, tabiatın, kendi müşkillerini halledememesi karşısında vera'yı tabiata teveccüh etmiş, adeta bilerek veya bilmeyerek, melaike ve ruhaniyattan istimda ummaktadır. Gözle gördüğü şu tenteneli âlem, onu hisleriyle, ruhuyla, kalbiyle, kafasıyla tatmin edemediğinden ötürü, tatmini vera'yı tabiatta arayan garplı, belki fende ve teknikte 19 ve 20. asırda bize muallimlik yaptığı gibi ruh mevzunda da muallimlik yapacaktır. İlle de inadın arkalarından gittiğimiz için, onları taklitten ayrılmadığımız için, herhalde din adına bir kısım mesail de onlardan ambalajla geldiği zaman, bizim nazarımızda kutsiyet ifade edecek, takdis edilecek ve başa konacaktır. Cinlerle, şeytanlarla, melaikelerle ve ruhanilerle, en çok iştigalin olduğu yer Avrupa'dır. Türkiye'den daha çoktur. Büyünün yapıldığı, büyük ruhlara ihtiram edildiği, şeytanların, cinlerin çağrıldığı, ruhanilerle muhabere mahfillerinin, meclislerinin tesis edildiği, en çok tesis edildiği yer Avrupa'dır bugün. Bir arkadaşıma, üniversitedeki vazifesiyle alakalı, Fransa'da bulunduğu zaman, müşahedelerini sordum bu mevzuda, Türkiye'nin on kat daha fazlası dedi, Fransa. Türkiye'nin on kat daha fazlası dedi, verayı tabiata nazar var orada. Bu 20. Asırdan maddeyi yırtıyor. Tamamen maddeyi yırtıyor. Ve maddenin bir asıl olmadığını, aslın ruh olduğunu, maddenin o ruhla kaim bulunduğunu anlatıyor. Yırtıyor tabiatı. Sadece canlıların yeryüzünde canlılar şeklinde sürünen canlılardan ibaret olmadığını, gökyüzünü yıldızlarla yaldızlayan, o yüce alemlerin melaike-i ve ruhanilerle meşbu bulunduğunu anlatıyor. Burayı, bu eracif içini, bu mezbeleliği, bu kadar hayatla hayattar kılan Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu, o ali kasırları, yüce köşkleri boş bırakmayacağını bize anlatıyor. Medyumlar ruhanilerin mevcudiyetinden haber veriyorlar. Bu mevzuda araştırma yapanlar hatta bu tabidir. Bu meseleyi laboratuvarda tecrübeyle daha ispat edebiliriz diyenler vardır bunların arasında. Neyi ispat ederiz diyenler vardır. Resul Ekrem'in görüp de selamını Hazreti Ayşe'ye ulaştırdığı ruhani varlığın melekenin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve Sellemle her lahza münasebet kuran ve gelmediği zaman hasta olduğu ruhani varlıkla derecesine göre o cibrille ile münasebet kuruyordu. Öbürü habis bir ruhla, bir cinle, bir şeytanla münasebet kurar. Münasebet kurmakla bizim bu kanatımızı teyit ediyorlar. İnandığınız şey çok kuvvetlidir. Kefere ve fecerenin, inkarcıların bu mevzudu ortaya attıkları şüphe ve tereddütler, sizi bu kanaatı rastkanızdan vazgeçirmesin inşaallah Teala. İnandığınız kimselerle fazla değil, herkes yaşına göre beş on sene sonra görüşecektir. Öbür aleme gittiği zaman inandığı kimselerin inayetine erecektir. her uzatmalarına erecektir. İnanıyorsanız melaike-i kirama etekleri cevherlerle dolu mahşerde karşınıza çıkacaklardır. İnanıyorsanız ruhanilere elinizden tutup rehberlikleriyle sizi huzuru Resulullah'a götüreceklerdir sallallahu aleyhi ve sellem batılı tecrübeleriyle her şeye inanıyor batıda tecrübe ilimde bir hastalık halindedir adeta denemediği şeye inanmaz ruh var mı yok mu onu da laboratuvara getirmek ister veya en azından medyumun eliyle ağzıyla gözüyle kulağıyla bunu ispatlamaya çalışır Dünya çapında medyumlar vardır. Bir evvelki derste Dedübleman'dan yani bu vücudu mevhibeyi hakkani bahsettim veya Perispiri dedim ona. Bu mevzuda o kadar çok müşahede vardır ki Alman edebi şehiri meşhur Göte bir arkadaşıyla beraber Frankfurt'un dışında bir yerde yürürken karşısına arkadaşı Frankfurt'ta bulunan arkadaşı çıkı verir. Ama başında kendi külahı ve ayaklarında da kendi terlikleri vardır. Şu dakikada senin Frankfurt'ta bulunduğuna katiyen emin olmasaydım sana Frederick diyecek ve kendimi kucağına atacaktım. Ama katiyen eminim ki o şu esnada Frankfurt'ta bulunuyor. Ama sen kimsin? Onun şeklinde sen burada karşıma dikilen kimsin diyor. Yanındaki arkadaşı galiba kaçırdı diyor. Çünkü biri görürken öbürü görmüyor, müşahede etmiyor. De dübleman varlık. Mekan kaydından münezzeh. İnsanın ikincisi yani düblesi. Orada zuhur ediyor. Evliyaullah'tan aptalın, biri gittiği zaman yerine bedel gelmesi itibariyle aptal diyoruz dallan. Aptalın bir lahzada bir anda birkaç yerde görünmesi gibi bir şey. Bu ona bağlı. Ve sonra diyor döndük eve geldik Frankfurt'ta. Evden içeriye girdiğimizde hakikaten Frederi'nin evde oturduğunu gördük. Başında da benim külahım vardı, ayaklarında da terliklerim vardı diyor. O, o vaziyeti ıslanmış gelmiş, benim elbiselerimi giymiş bizim evde oturuyor. O vaziyette başka bir şehirde 30-40 kilometre ötede bir yerde benim karşıma çıkıyordu blesi diyor. Batılı bu misalleri çoğaltarak bu meseleye öylesine inanıyor ki Bizim Türkiye'de belki bu meselelere inanma çok daha geridedir. Öyle inanıyoruz. Medyumlar hususuyla bu mevzuda çalışıyor, uğraşıyorlar. Tıpkı üniversitede hocaların çalıştığı gibi çalışıyorlar. Dünya çapında meşhur Amerikalı Davis var. Veya Davsin. Bu ileriye matuf şeyleri eski kahinler gibi cinlerinden şeytanlarından haber alarak söylüyor. Mesela gazeteler yazıyor, Kennedy'nin öleceği anı, günü nasıl öleceğini haber veriyor. Sen falan gün zinhar dışarıya çıkma diyor, haber gönderiyor, hayatta bu bugün. Zinhar falan yere gitme diyor, ben çok korkunç bir şey hissediyorum, bir duman var senin başında, başını yiyecekler senin diyor. Ancak gazeteler yazdıktan sonra meseleyi öldü diye haberini ilan ettikten sonra alem onun sözünün doğru olduğunu görüyor. Bu medyum, dünya çapında medyumlardan. Falan tarihte şu olacak diyor. Mesela Amerika doları falan tarihte oynayacak diyor. Bizim bulunduğumuz mekan buğutlarının dışına trans haliyle çıkmadan, dedüblesinin mekan ve zaman kaydının üstüne yükselmesi bahis mevzu olmadan bu meseleleri bilmesine imkan yoktur. Cin, şeytan dahi haber verse tabiat ötesi ve fizik ötesidir bu filan tarihte dolar oynayacak diyor, düşecek. Falan tarihte dünya piyasasında şöyle allak bullak olma durumu olacak. Ve peşi peşine zuhur ediyor. Bu meşhur. Alan Cartes ve bu meşhur dünya çapında medyumlar arasında. Ben çok vefat edenlerin başında diyor, müşahede ettiğim şey şudur. Halet-i nez'a geldiği zaman bizim ifademiz. Can hülkuma geldiği zaman, bizim ifademiz. Her vefat edende veya pek çoğunda müşahede ettiğimiz bu dübleyi müşahede ederiz. Bu ikinci varlığı müşahede ederiz. Artık dünyadan eli eteği çekildiği an, burada bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Vefat edeceğin, ölü namzetinin dünyadan eli eteği çekildiği an, Başında tıpkı kendisine benzer bir dublenin zuhur ettiğini görürüz. Göbek kordonu gibi bir kordonla başının ensesinden veya göbeğinden ona bağlı olduğunu müşahede ederiz. Bu ikinci varlıkta her tekallüz, her hoşnutsuzluk, her kasılma hali yerde hasta yatan, döşekte hasta yatan da bir ısrap hali meydana getirmektedir adeti o tir tir titrerken tekallüs ederken kasılırken yatakta yatan kimse de ayrıca onunla beraber ıstırap durmaktadır ben bunların pek çoğunu müşahedettim diyor medyum hani sizin evinizde falan yerde falan var deyip trans haline geçip söyleyen medyumlardan meşhur bir medyumdur. ve sonra o esnada eve bulut su bir iki şey verir. Derken alacaklar o ikinci dubleyi alır elinden tutar, yüceler yücesine doğru yükselir giderler. Kanat çırpar yukarıya doğru giderler. Onlar evden uzaklaşırken cesette cansız yatakta kalıverir. Ruh ve Kainat dergisinde Bedri Ruh Selman'ın Burkes isminde bir doktordan bir mektubu neşri var. Mektubu yazan da bir doktor, mektubu neşeden de bir doktor. Arzettim üniversite mahafilinde. Üniversite camiası içinde bu meselelerle iştigal, hararet ve ciddiyet kazanmıştır. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi, velinin kerameti derken rahatlıkla kulağınızın arkasını atamayacaksınız. Onu gözüyle gören kimse inanıyordu. Asrımızda aynı cinsten harikulade şeylerin, ve her şeyin tabiat ve fizik olmadığını gösteren hadiselerin zuhuru bu mevzuda bize nebi hakkında sadak da dedirtecektir inşallah. Mektup şöyle, eşim diyor hastaydı, çok ağırlaştı. Ve ben gözlerimi dikmiş adeta misal aleminde seyrediyor gibi onu seyrediyordum. Ve iyice ağırlaştığı dakikalardaki iki tane bulutsu şeyin eve gördüm. Siz bu mevzudaki İslam'ın noktayı nazarından farklı mütehale edemezsiniz bunları. Bulutsu iki şeyin küçük, berrak, Arap'ın müzne dediği bulutsu iki şeyin evesizliğini müşahede ettim. Ve adeta acı bir istikbal içinde birisini karşılamaya gelmiş, alıp götürmeye gelmiş gibi bir eda bir hava vardı. Ve sonra eşimin başında dikilip durdular. Tam esnada ondan ayrı bir vücut verdi. Kafasının ense köküne bir kordonla bağlıydı, göbek bağı gibi bir şeyle bağlıydı. Ve çırpınıp duruyordu. O çırpındıkça da eşim, hayat arkadaşım hele can ve heyecanlar geçiriyordu. O da çırpınıyordu. Her çırpınış onda bir çırpıntı meydana getiriyordu. Her kendini bırakma, salı verme eşimde de hayat arkadaşımda da bir rehavet hasıl ediyordu. Ve ben bu vizyonu tam beş saat seyrettim. Tam beş saat bu heyecan ve helecan devam etti. Ve nihayet o kordon kopu verdi. Kordon kopunca o evvela şaşaladı ne yapayım diye ruh. Ve sonra uçmasını, yukarıya doğru çıkmasını becerdi, yükseldi. Doktor yazıyor. Hayat arkadaşım da döşekte dünyaya gözlerini yumdu. Ebedi istirahatgahı değil. Dünyaya gözlerini yumdu, öbür alemde açtı gözlerini. Dünyaya gözlerini yumdu, o kadar. İlim mehafili meselelerle bu şekliyle meşgul oluyor. Size ben bir bakıma, anlayış bakımından enteresan bulduğum bir hususu arz edeyim. Daha evvelki dersler, Resûl-i Aleyhisselatü Vesselam Nurlu eli Hazreti Ayşe'nin elinde ve dua edilirken elini şiddetle geriye çekip Allahümme el er rafiqal dediğini nakletmiştim. Son dakikalarında ağzına kulak verenlerden bir tanesi de şu dakikada içinde bir damarın adı manasına gelen bir kelime ile Ebherim koptu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meseleyi hadis-şurrahı izah ederken diyorlar ki resul Ekram Ekrem aleyhissalatü vesselam Hayber'de aldığı zehir o esnada şah damarında tesir icra etmiş de koparmıştı. Böyle bir zehirin şah damarını koparacağı veya başka bir damarı uzun zaman sonra koparacağı meselesi pek ilmen izah edilir bir husus değildir. resul Ekram Ekrem aleyhissalatü vesselam kendi vizyonunda esasen o dublesinin kendisinden cismi mübarekinden ayrılması meselesini anlatıyordu. Dubla koptu ayrıldı gitti şimdi meleği alaya çıktı İşte ondan sonra da Hazreti Ayşe'ye errafikal ala diyordu ve ağzından çıkan son sözü de oydu Allah'a giderken artık bizi tercih edemezdi diyor meselelerin birbiriyle münasebetini görüyor musunuz dünyanın neresinde olursa olsun bu kabil hadiseler hep aynı tablo içinde tasvir edilmektedir Nasıl can çıktı? Çıplak gözle nasıl müşahede edildi? Fotoğrafla tespit edilebilirse kendi usulüyle nasıl tespit edildi? Medyum nasıl müşahede etti? Velî nasıl müşahede etti? Bunları yan yana getirdiğiniz zaman aynı şekilde bir eda ve ifade içinde dile getirildiğini göreceksiniz. Bu kadar mesele. Nebi'den efendim bir medyuma kadar. Bu arada bütün insanların müşahadesiyle müeyyed olan bir meseleyi siz bir efsane olarak ele alamazsınız. Büyük bir beşeri topluluğun üzerinde ittifak ettiği bir mesele mütevatir bir meseledir. Bu rusuh beyda etmiş, kuvvet kazanmış, sarsılmasına imkan olmayan bir meseledir. Kaldı ki çok rahatlıkla böyle, sadece efendim bir kısım kimseler müşahede etmiş, bu bir göz kulak meselesidir. Yani bir halüsinasyon meselesidir. Binaen aleh olabilir demekle işi geçiştireceğimiz gibi de zayıf bir iş değildir. Telesezi yoluyla, telepati yoluyla dünyanın en materyalist memleketi olan Rusya'da muhabere işleri yapılıyor. Sen burada duracaksın Atlas Okyanusu'nda Büyük okyanusun içinde bir denizaltıyla muhabere yapacaksın. Ne ile? Tel, pürümörle mi? Telsizle mi? Değil. Patiye ve Cihaz yok, ne 26 altı ne otuz Kalple muhabere yapacaksın. Kontak olacaksın. Kalbi aynı frekansa getireceksin. El, ayak, dil, dudak hareket etmeden konuşacaksın. Kalemler işlemeden, kağıtlar kirletilmeden, ...mürekkep ortaya dökülmeden konuşacaksın, mesaj alacaksın, mesaj vereceksin. Denemeleri yapılıyor deniz altılarında bunların. Nasıl yırtıldığını fiziğin görüyor musunuz? İsterse desin ruhun şeraresi, isterse vücudun çıkardığı elektrik dalgaları, isterse bilmem ne desin. Bir şey ifade etmez bunlar. Parça parça madde yıkılıyor. Bu yıkılan maddenin enkazı üzerinde ilme, hakikata gerçek hüviyet kazandıracak, ruha hakameti kıymetince değer verecek, yepyeni bir anlayış teessüs edecektir inşallah Teala. Yalnız, her şeyi maddede gören, maddede arayan kimselerin, büyümüsün ifade ettiği gibi akılları gözlerine inmiştir. Gözse manaya karşı kördür. Manayı gören gözlerden misaller veriyoruz. Gözse manaya karşı kördür. Her şeyi bu kafa gözleriyle görmeye çalışanlar ve bunun ötesindeki şeylere inanmayanlar yarı cahil kalacaktır ilim yapsalar bile. cahaleti tamamen evden ocaktan izale etmenin tek yolu hakikat payı olabileceğini düşündüğümüz, hissettiğimiz şeylere karşı en azından saygılı olmak, hürmet hissiyle meşbu bulunmak olacaktır bir başka ilim adamı bu mevzuda deneme yapıyor, tecrübe yapıyor muhterem Müslümanlar. Bizim Nebiye Veli'ye gösterdiğimiz, medyumun müşahedeti olarak tablolaştırıp anlattığımız şeylerde tecrübe yapıyor. Meseleyi niçin laboratuvara götürmeyelim? Wilson İmbisat odasında araştırma yapıyor. Amerikalı bir ilim adamı. Valtes herhalde. Atom şu alarıyla deneme yapmak suretiyle maverayı tabiattan dizi kötesinden yine yenilerin ifadesiyle kaydını koyayım benim sevmediğim tabirler mesaj getiriyor.